Celle alaikoullahu ya xayir alvara, teddad habbat dimali ve aktera. Celle alaikoullahu ma geyth hema, oqasuhul ve bil ve bil qura. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Özüllat Muhammedin. <gülüyor> Kıymetli kardeşlerimiz, Allah yolunda, ilim meclislerinde, sohbetlerde ve nasihatlerde cem olan, bizleri Allah için dinleyen, izleyen ve insanları haberdar eden kardeşlerimizsiniz. Onun için sizlere duacıyız. İnsanları teşvik ederek batıllardan uyarıyorsunuz. Yanlış konuşanları dinlemekten uyarıyorsunuz. Ve bu kanala, lale güle, bu saatte, bu sohbette insanları yönlendiriyorsunuz. Allah da cennete yönlendirsin. Celle Celaluhu hayırlara yönlendirsin. Kalplerinize doğruları ilham eylesin. Batıldan ve ehlinden ictinab eylemeye muvaffak eylesin. Amin. Benden çok dualıyorsunuz. Yani çok dualarıma katıyorum sizi. Allah Teala Hazretleri dinledikleriyle amel eden, Es-saide billahi alladine yestemi'un el Benim öyle kullarım var ki sözleri işitirler, sohbetleri, vaazları dinlerler. E i̇şte bu kadar hoca konuşuyor, her kanaldan bir şeyler, bir ses çıkıyor ama onlar ne yaparlar? En güzeline uyarlar. Yani seçim yaparlar. Seçmece davranırlar. Din işlerini rastgele götürmezler. Efendim onda ilahi var, bunda kaside var, onda def belek falan. Öyle işlere bakmazlar. Bak sözleri dinlerler, seçim yaparlar, en güzeline uyarlar. En güzeli nedir? Mutlaka ayet ve hadis okunanlardır. Ayet ve hadis okunmayanlar da en güzel olmaz. İlim Allah kal Resulullah. Allah şöyle buyurdu, Resulullah böyle buyurdu. Celle Celal ve sallallahu ale aleyhi ve sellem. Bundan ibarettir. Geri kalanlar yani insanı oyalar boyalar. Bir fayda vermez. Ülâikellezîne <gülüyor> hedâhumullâh İşte Allah'ın hidayete eriştirdikleri ancak bunlardır. Ne demek? En güzeline. En güzel hangisi? ayet hadis okunanlar. E sen burada seçimini yapacaksın. Adam yarım saat dinliyorsun. 10 dakika konuşuyor, 5 dakika konuşuyor. Bir ayet hadis yok. Yarım saatte bir ayet bir hadis yok. E sen burada şimdi Allah da sana akıl fikir vermiş mübarek adam. Yani burada kıssadan hisselerlen e, e, kabir var, ahiret var, mahşer var, sırat var, mizan var, helal var, haram var, hazırlık var, ölüm var. Yani bunları konuşmadan bu işler yürünmez. Allah'ın hidayete eriştirdikleri ancak bunlardır ve ulul elbab. Halis akıl sahipleri yani aklın özü cevizin kabuğu değil de içinde özü var zaten. Kabuğu yenilmiyor dişini kırar. Özü yeniliyor. Aklın da bir kabuğu var, kışırı var. Bundan verim alınmaz. Mevla hep elbap diyor. Yani halis halis akıl ne demek? Öz. Aklın özüne malik olanlar. Kafayı iyi çalıştıranlar. Nasıl dünya işinde karnını zarların herkes biliyor. Nasıl bakıyorsun en beceriksiz adam yine ekmeğini bir yerden çıkarıyor, getiriyor. Dünya işinde ama ahiret içine bakıyorsun en akıllı profesör Doçent bilmem ne bir de baktın ehli sünnetten sapıtmış gitmiş. Çünkü aklı buraya kullanmıyor. Önüne gelene kiraya veriyor. E, kim konuşursa bir şey bu da bir görüş diyor. Böyle dinde bu da bir görüş diye bir şey olmaz. Allah ne buyurdu Resulullah ne duyurdu mevzu bundan ibaret. Halis akıl sahipleri ancak bunlardır. Sözleri dinlerler en güzeline uyarlar. En güzelini e sen şimdi... Zaten seçim mehlinden değilsin. Hesabı ihtiyardan değilsin. İlmin yok. Neyine göre mizana vuracaksın? Terazin, tar terazin yok tartacak. Neyini, ne anlıyorsun? Bu adam çok güzel konuşuyor. Sen burada hatipliğine mi not veriyorsun? Yakışıklılığına mı not veriyorsun? Sesi güzel de onun mu Yani Neyini beğeniyorsun? Sen burada ölçün mizanın terazi nedir yani? Ehli sünnet belli. Kitaplar ortada. Geçmiş büyüklerimiz neler buyurdu ortada. Adam isersem inmeyecek diyor Mustafa Karataş. Bu adam istediği kadar yaldızlı konuşsun. Bütün mütevatir hadisleri inkar etti. Evvel efendim Mehmet Okuyan kalkmış. İşte Meryem Validemiz çocuğu babasız değil erkeklik hormonu kendinde var. Tövbe Ya Rabbi bütün Kur'an'ın mucizesini inkar etti. E şimdi böyle bir ayeti inkar eden adam yaldızlı konuşuyor. Okkalı konuşuyor. Ayet okuyor, hadis okuyor. Ya bir ayeti inkar eden hepsini inkar etmiş gibidir. Duymadın mı bu kadar senedir? Ve يقولون نؤمن ببعض bir bazı. Kim derse gidiyor Kur'an'da. Bazısına inanırız, bazısını inkar ederiz. Ulâhümül kâfirûne hakka. Bunlar karışıksız katışıksız gavurlardır diyor. Sen de papaya gavur zannediyorsun. Rus, Rus'u benim İngilizce bunlar gavur hakiki kafirler, hahamlar, papazlar zannediyorsun. E bizim ilahiyat hocalarında bazısını inkar eden çok var. E bunlar hakiki kafir diyor Kur'an seni. Neyi dinleyeceksin be adam ya? İslamoğlu buradaki diyor her yerde kaderi inkar ediyor. Ahmet'i inkar ediyor. Onu inkar ediyor. Bunu inkar ediyor. E sen şimdi ta hangisini dinleyip de seçimini yapacaksın? ya? Bunu da seçmecelik bir şey kalmış mı? Birini inkar. Hepsini inkar diyorum sana. Geri kalan konuştuğunu dinleyemezsin. Caiz değildir. Çünkü sana nerede bir yanlış bilgi verecek? Sen onu seçemezsin. Onun için hep doğru konuşan var iken, arada doğru konuşanı dinlemenin ne manası var? Burada bir mal var Hepsi sağlam Burada bir mal var arada sağlam var Alır mısın arada sağlam olanı e Dünya işinde yapmadığın işi imanına, dinine ahiretine Niye yapıyorsun Yani dünya işinde riske atmıyorsun Karpuz alırken Hıyar alırken riske atmıyorsun Götürü işi rastgele almıyorsun Seçmece kesmece bir şeyler yapıyorsun Ahirete geliyor Bu da bir görüş bunu da dinleyelim Yahu sana böyle mi dediler Oradan bir ses, buradan bir ses, buradan bir ses. Mevla buyuruyor. Ne yaparlar? En güzeli hangisiyse Kur'an'a sünneti olan ona tabi olurlar. Hidayet bunlara nasip olmuştur. Halis hakkı sahipleri ancak bunlardır. Ben size Allah için bu kanaldan sırf hakkı hakkati hakikati söylüyorum. Arada karışık kuruşu, batıl yok bizde. Yazmaz kitabımızda yazmaz. Okuduğumuz kitaplar Efendi Hazretlerimizin bize gösterdiği Alaedir Efendi Bağımızın, silsilemizin bütün ehli sünnetin Görüşleri ittifaklıdır. Birbirini bozman, bozan bir şey bulamazsın bizde. Çünkü kendi görüşü yok ki adamın. O geçmişi taklit ediyor, o hocasını, o şeyhini. Bütün kitaplarımız böyle senetli, isnatlı. Ne oluyor bu? Sahabeye kadar tabi'in, tebe tabi'in, sahabe-i kiram, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan Cebrail aleyhisselam, oradan Mevla Şimdi e Böyle bir isnatlı, senetli rivayetleri olan, kaynakları bulunan sohbetler var iken, durur Sen kalkıyorsun... Benim görüşüm bu. Bana göre böyle. Ya Hulku Cevizoğlu şaşırdı ya. Hiçbir kitap böyle bir şey hiç duymadım İlk senden duyuyorum dedi. Mehmet Okuyan'a. Nereden dedi bunu biliyorsun ki? Meryem Vali dedi. Erkeklik cinsiyeti var. Dedi ki bunu ben buldum dedi. Sanki adli tıp